Muhterem efendim, Allah'la irtibatın kuvvetli olmasıyla yapılan hizmetlerde müessir olma arasında bir bağ var mıdır? Lütfeder misiniz? Allah'la irtibatın kuvvetli olması, zayıf olması bunların hepsi makbul şeyler. Yani müessir olursa olsun isterse bizim gibi düz Müslümanların münasebeti, isterse bu mevzuda düşünerek, taşınarak, yerinde, zemininde derinleşerek buna dair bir mülazamlık daha önce arz etmiştim yani. Allah'la münasebetlerimiz açısından eşyanın batınını nüfuz açısından, işin hakikatini görme, anlamı açısından eğer mutlaka bir derinleşme isteniyorsa şayet onu zemininde araştırmak lazım. Bu zeminde kitap sünnet zeminidir. Selefi Sari'nin onlardan alacağı zemindir. Bunun dışında eşyanın batından nüfuz, böyle parapsikolojik yollarla, yoga ile veya meditasyonla veya başka riyazat yollarıyla Öyle bir derinleşme Derinleşebilseniz bile Allah'ın da makbul değildir Onun için onu isterseniz Yani derinleşmeyi kendi zemininde Gerçekleştirme sözleriyle Uras edebiliriz Dinin içinde olursa makbuldür Yoksa sizin o büyükleriniz, velileriniz Safilerinizin dışında da Saf insanlar ve hak velilerin dışında da Uçabilecek insanlar Çıkabilir gökte yani yere vurduğu zaman yeri delecek insanlar çıkabilir, denizde batmadan yürüyebilenler çıkabilirler. Parapsikologların ifadesiyle ruha kendi gücünü kazandırmak. Daha ziyade bu biraz da hinduizme ait felsefelerden, düşüncelerden gelen bir telakki. Fakat bir şey ifade etmez yani ruhun kemalati değildir bunlar. Belki insanın batının gelişmesi, genişlemesidir. Şimdi Rabbimizle münasebet derken de bu münasebet bence Kur'an bize hangi çerçevede Rabbimizle münasebet yolunu gösteriyorsa, sünnette biz o meseleyi nasıl tanıyorsak, usulü din uleması o mevzuda bize nasıl rehberlik yapıyorsa o çerçevede o münasebeti derinleştirmek lazım. Onu iyi bilmeli. Mesela bir bakarsınız adam bahteti vücut yani bütün eşyayı kalbi kainat adına nefk ve inkar ediyor. Derinleşmiş edersiniz. Fakat asıl mesele usulü din dilemasının prensiplerine bağlılık içinde olan derinliktir. Belki daha geriye gidecek olursak şayet, Kur'an çerçevesi içinde gerçekleştirilen derinlik esas önemlidir. Evvela o derinliği çok iyi bellemek lazım, çok iyi belirlemek lazım nedir diye. Öbürü fantezi olur yani. İnsanların çoğu fantezilere açık. Gördüğünüz gibi o türlü şeylere gidiyorlar. Ama o namazdan geçer. Mescid de yere koymadan geçer. Gerçek derinlik. Geceyi ihya etmekten geçer. Farz oruçlarını tutmadan geçer. Nafilelerle Allah'a yaklaşmaktan geçer. Kalbini Allah'la beraber tutmaktan geçer. Onu çok sofilerin dediği gibi pâk eylemeden geçer. Zemininde. Münasebet münasebet Bence öyle belirlenmeli, öyle derinleştirilmeli. Böyle derinleşirse kullukta kusur edilmemiş olur. Yani şimdi siz bir münasebet geliştirdim ben dersiniz ama fakat kulluk disiplinlerine aykırı bir vaziyet almış olursunuz. Oysa ki Allah karşısında duruşumuz peygamber de olsa abdiyet duruşudur yani. Bak hiç değişmiyor yani. Abdiyet diyoruz. Sonra siz o mevzuda abdiyetin gereklerini yerine getiriyorsunuz. İbadet diyorsunuz ona. O mevzuda tamamen o işin tasmalı bendesi haline geliyorsunuz. Ubudiyet diyoruz ona. O işi tabiatını haline getiriyorsunuz. Ubudet diyoruz. Gördüğünüz gibi hiç değişmiyor bu mesele. Ve o yürüdüğünüz yol da esasen ubudiyet yoludur. O da şehrah demektir. Ubudiyet yolu. Şimdi bunun çok iyi belirlenmesi lazım. Şimdi bu isterseniz Rabbimize karşı taraftan derinleşmeyi gerçekleştirirken münasebetlerde aynı zamanda çerçeveyi korma falan dersiniz. Onun vazettiği disiplinlere rahiyet etme. <gülüyor> bana şöyle de gelebilirsiniz, böyle de gelebilirsiniz veya kendi derinliğinize şöyle de yürüyebilirsiniz, böyle de özünüze şöyle de yürüyebilirsiniz, böyle de yürüyebilirsiniz ama benim nezdimde makbul olanı budur. Benim vazettiğim disiplinler çerçevesinde bana gelme, bana yürüme diyorsa şahit bence o işin hem makbuliyetini koruma hem de vicdanınızda duyacağınız şekilde bir derinliğe ulaşma. Münasebette derinliğe ulaşma. Vicdanınız müşteri olacak bu mevzuda. Diyelim bir zikir açısından meseleye baktığınız zaman da her zaman vicdanınızda اَلَا بِذِكِرِ اللّٰهِ تَطْمَيُنُّ الْقُلُوبُ Hakikatının tele'lüğünü duyacaksınız. Hakikaten bir tefekkür meselesi mülazı olduğu zaman Allah'ın halis kulları tefekkür eder ve şöyle derler mülazasını bunun gibi. Şimdi böyle bir münasebet elbette ki yani kulu çerçevesinde gerçekleştirildiğinden dolayı, müessiriyete elbette ki müessir olur bu. Yani böyle. Çünkü Hz. Üstad da İhlas Şalesi'nde İhlas'la alakalı layıkalar diyor bunu. İhlas'la bize rağmen batmanlarla halis olmayana müreccahtır diyor. Açıktan çok açık, kesiri batıyor. Çok tekerrür eden bir mülaza siz hafızalarınıza kaydedin veya etmeyin. Diyor kendi memleketimde İstanbul'da o kadar yüzlerce arkadaşım onlarla yaptığımız hizmetten sizinle burada yaptığınız hem ben şuyum siz de şusunuz yani zayıf, aciz, kimsesiz, imkandan mahrum, işte dün birisi de diyoruz kutusu kağıtlarına yazılıyor yani. Buna rağmen buralarda yaptığımız hizmetten on kat daha fazla müessir oldu diyor. Hiç şüphemiz kalmadı ki bu sizde olan ihlastandır diyor. Orada da tevazu bırakmıyor yine sizde olan ihlastandır inşallah diyor kırmıyor onları İnşallah tam ihlası ihlası etemme muvaffak olursunuz beni de ihlasa sokarsınız diyor hem gönül alıcı hem böyle onların konumlarını belirleyici hem dahasına teşvik edeceği daha bir şahlandırıcı hem de aynı zamanda orada en küçük bir faikiyet mülazasına da girmeden orada onlar hatta kendi önünde görerek ihlasta ve samimiyette o mülazayı ifade ediyor. İhlas nedir? İhlas insanın kalbiyle, ihlas öz yüreklilik demektir yeni ifadesiyle. Kalbiyle Allah'la derin bir münasebete geçmesi demektir. O derin münasebet sayesinde demek ki müessiriyet daha da artıyor. Halisane olduğundan dolayı. Çünkü başkalarına müessir olmada müessir hakika Allah'tır Celle Celaluhu. İnsan onun yolundaysa şayet onun yolunda söylüyorsa tamamen ilahi kelimetullah. Yine Hazreti sözüyle ifade edelim. Allah için işliyor, Allah için başlıyor, Allah için görüyor, Allah için konuşuyor. Lillah, livecilah, leecillah, rızası dairesinde hareket ediyorsa, onun ömrünün saniyeleri seneler hükmüne geçiyor. Demek ki insan bir senede yapabileceği şeyi öyle halisane olunca bir saniyede yapabiliyor. Ve yine üçüncü lemad, el-vakru, el, -bâkü, el -bâkü şeyin ifade ettiği gibi bazen bir saniye bir sene hükmünde olabilir. Çünkü o bir saniyede bir senede yapılabilecek şeyler yapılır. Yine başka bir yerde ifade ettiği gibi İmam Rabban Hazretlerinden naklen diyor. Övendim. Bir anı seyyale vücudu enver, binlerce sen, binlerce sene vücudu eftere mi Evet. cehdir? Evet. İnna anzilna filatul kadir, o malakum alilatul vel, Leylatul kadir, hiyrumin elif diyor da, bin ay diyor, binlerce sene diyor yani. Nurani bir vücut yaşama esas, hayatı nurani olarak duymaya bir yanıyla, nurani olarak görme, nurani olarak zevk etme ve nuraniler yolunda olmak binlerce sene bu mazhariyetler olmadan yaşanan hayata mireccahtır, O. Şimdi bu zaviyeden bakılınca demek ki o intisabın kendi yolunda, derinleşilmesi gerekli olan istikamette derinleştirildikten sonra ciddi bir müessiriyeti var. İhlas, samiyet, Allah'la münasebetin derinliği tesir ediyor. Bu da meselenin bir diğer yana. Burada bir, bir şey eklemek istiyorum ben. İnsanlar her zaman halisane olmalı. Münasebetlerini hep sağlam tutmalı. Münasebetteki derinleşmeyi derinleşmenin zemininde yapmalı, gerçekleştirmeli. Zemin dışı derinleşmelere gitmemeli. Yani ne uçacağım, ne yüzeceğim, ne denizleri batmadan geçeceğim, ne el kaldırdığım zaman duam kabul olmadan ellerimi indirmeyeceğim mülazalarına katiyen bağlanmamalı. Bunların hepsi çok basit şeylerdir. Bunlar insanın havasından kaynaklanan şeylerdir. Hüdaya tabi olan şeyler, havaya katiyen prim vermemelidirler. Önemli değil. Geldiği zaman ne diyeceksin? Ben talep etmemiştim. Sen niye gönderdin onu da bilemem yani. Uçtun yani. Buradan kalktın, şuraya uçtun. Talebim olmamıştı. Sen niye bunu gönderdin? Ben bilemiyorum onu. Eğer mekşi ise uçmadan da sana sığınırım Allah'ım. Ben madem ayakları yerde yarattın ben halimden memnunum. Rica ederim. Ya bir lütfen ayaklarım hep yerde olsun benim der. Yani esas budur. Kulluk budur yani. Ne olursa olsun uçsun yine kul. O kulluk Malum kölelik şeklinde ruh ediyor bir yerde. O insanlar arasında kul. Biz her zaman Allah'ın öyle kutluyuz. Yani boynumuzda bir tasma, ayağımızda pranga var. Kulağımızda da küpe var. Bir yerden değil, birkaç yerden dermiş, bize halka takmışlar. Ta her zaman hatırlayalım. Başımızı kaldırırken kulluk mülazası kaldıralım. Ayaklarımıza bakarken yine kulluk mülazası bakalım. Nefes alırken kulluk mülazası halka hareket etsin. Onu hissedelim bu bir esas. onlara talip olmamak lazım. Hatta bu arada içimizden geçer o. Allah Resulü'nün de içinden geçer. İçinden geçiyor ki Allah tadil buyuruyor. Minneke la tehdima men Allah yahdime yeşa. Sen dilediğini hidayet edemezsin. Allah kim hidayet ederse onun olur, olur diyor. Allah Resulü eğer müessir olamıyorsa hiç kimse müessir olamaz. Onun münasebeti zemininde de eğer derinleşmemişse yeryüzünde derinlik diye bir şey yoktur. Fakat buna rağmen görüldüğü gibi esas tesir hakiki Allah'tandır. O dilerse yapar onu. Bunu çok iyi bilmek lazım. Çok iyi bilmek lazım ki hareketler ve davranışlar tesire bina edilmesin. Yoksa yine cevşen ve evrad-ı bakmak i şahin -i Bak mevzunda dediği gibi bazıları o evrad hakkında rivayet edilen havasla bağlanarak yapıyorlar. Onları gö göremezler. Göremeyecekler, görme hakları yoktur. Çünkü onlar o birçilerin sebepleri, o şeylerin neticelerin sebepleri değildirler yani. Belki bazen bir lütuf olarak o türlü şeylere Cenab-ı Hakk'ın teveccüh olabilir, tereddüt edebilir. Bu açıdan müessiliyet mevzunda bile beklentiye girmemek lazım. Belki himmet-i tutulmalı. Yani insan yapacağı her şeyde derinlik peşinde olmalı. Kendi cismani bir varlık olması itibariyle sürekli darlığın çocuğudur insan. Mesela biz namaz kılsak da yine kendimize göre dar bir şey yapıyoruz. Yani kim 24 saatin namazla geçiriyor? 24 saatin namazla geçiren her gün bin rekat namaz kılan insanlar var. Onlar bile yine kendi darlıkları içinde eda ediyorlar onu. Seneyi bütün oruçla geçiriyor. Yine kendi darlıklarına bağlı. Rica ederim yani siz bütün seneyi oruçla geçirseniz, bütün sene hiç durmadan hep namaz kılsanız, ebedi cennete Kazanabilir misiniz yani? Ebedi cennet. Bu ebedi cennette Cenab-ı Hakk'ın cemalini görme var. Bu ebedi cennette Cenab-ı ben sizden razıyım, artık size hiç kızmayacağım demesi söz konusu. E dünyada olan her şey fanidir yani. Belli bir darlık içinde yani ediyor. Oysa ki insan, meseleleri genişlik içinde ele alma mecburiyetindedir. Amelin genişliği ona talip olmalı insan. O da insanın niyetiyle, recasıyla ve duasıyla olur. Bunlar insanın davranışlarına, tavrlarına sonsuzluk kazandırır. İnsan mahdut hayatında o işe mahdut saatlerini, zamanını tahsis etmek suretiyle mahdut ibadet yapar. Ama her şeyi mahdut olarak ortaya koyan bir insan namütenayi şeylere talim. Diyor ki ben ebediyet istiyorum. Ebedi cennet istiyorum. Ebedi mutluluk istiyorum. Ebedi bir zatın cemali ve kemali müşahede istiyorum. Efendim böyle fani, dar bir alemde onlar tahsil edilmez ki. Öyleyse bunu derinleştirebilecek bir şey ihtiyacı var. İşte insan o derinliğin peşinde olması lazım. Evvela niyetiyle her şeyi derinleştirilmesi lazım. Allah'ım ben bir yere kadar bir şey yapıyorum. Yapıyorum ama fakat <gülüyor> muhtaç olduğum şeyler, senin bana lütfedeceğin şeyleri, peyleme açısından benim ortaya koyduğum şeyler benim darlığıma bağlı şeylerdir. Bunları benim artı ettiğim şeylere lütfetmen için genişletme ancak ben niyetimle onu ortaya koyabilirim. Yani nedir niyet? Ben bunu sana yapıyorum. Eğer bana daha geniş ömür verseydin, daha geniş imkan verseydin, ben onların hepsini senin yoluna dökerdim. Niyetim budur yani. Şurada ben bir namaza durdum. Şu cismaniyetin ağırlığı üzerimde olmasaydı hakkım şuydu ya Rabbi ve senin hakkın da benim de vazifemdi. Kemerbesteki bu niyet içinde ellerimi bağlayıp, boynumu burup böyle sonsuza kadar senin karşısında dimdik durmak isterdim. Bu niyetinle Tavrını hale getirmiş olursun. Bakın daha birdenbire genişliyor. Günahın var, kusurun var hayatında. Onlar o istemiyor. Sevabına gelince onlardan mahdut. E bir de bu meselenin muhasebesini yaptığında yine karşına bir sürü boşluk çıkıyor ve bir de hesap vaslı çıkıyor karşına. Orada da diyorsun ki senin rahmetinin <gülüyor> enginliğinden ümidim şu istikamettedir. Hiç ümidimi kesmeyeceğim. 50 defa düşsem kalksam da sana itimadım sonsuzdur benim. Ve sana yöneliyor. Recamın vüsatı içinde beklentilere talip oluyorum ben. Recamın, senin hakkında, ümidimin, vüsatın isvetinde diyorsunuz. Ve böylece hani senin o namazın, namazın birdenbire genişliyor. Farklı bir şey alıyor. Ve günahların siliniyor. Çünkü Rabbim ben öyle bilmiyordum. Hani hatırlarsanız birisi Cenab-ı Hak muhasebesini görüyor davranışları itibariyle işte kırmızı kapının bulunduğu yere doğru yönlendirilirken dönüp geriye bakıyor. cenab diyor sorun niye bakıyor? Soruyorlar diyor ki Ya Rabbi ben senin hakkında böyle düşünmemiştim diyor. Mülazaman farklıydım. Yani reca insanıydım. İyi kendisi öyle buyuruyor Kudüs Hadis'te. اَنَا اِنْدَ ظَنِّ Abdi bi kulun Beni nasıl sanarsa ben öyleyim. Bu orada çevirin diyor, şuraya koyun diyor. Reca, yine insanın amellerinin darlığı, günahlarının genişliği karşısında o insan öyle bir üstat kazandırıyor. İnsan davranışlara insan düşüncesini öyle bir üstat kazandırıyor ki o dar dairede yapılan, ifa edilen ameller birdenbire genişliyor. O masiyette silinip gidiyor. O adeta insan recasıyla koskocaman kainatlar haline geliyor mahiyet insaniye de esasen o büsattedir yani. insan dar bir varlık değildir. Avalim onda Pinan cihanlar onda matvidir. Fakat onu genişlendirme yani, genişliği açık kapılarını açmak lazım onun yani. Niyet sonsuza açılan bir kapıdır. Ümit de sonsuza açılan bir kapıdır. Yine esma büstü, insan darlığını esas aşabileceği kapılardan bir tanesi de insanın duasıdır. O dua nedir yani? Dua siz işlerinizle, aksiyonlarınızla Allah'tan bir şey istersiniz. Fakat yine sizin darlığınıza bağlı olur. Dua sebepsiz Hz. Müsebbübül Esvaba teveccühün farklı bir ünvanıdır. Siz dua ettiğiniz zamanda ne benim işim, ne davranışım, ne planım, ne stratejim, ne gücüm, ne kuvvetim, ne de başkalarının güç ve kuvveti, ne adli güç, ne idari güç, ne orduların gücü ait hiçbiri değil. La havle ve la kuvveti illa bilanın sahibine sığınıyorum diyorsun burada. Esbabüstü talebin ortaya koyduğundan dolayı cina vak esbabüstü o müsebbabata halk ediyor. Şimdi bu üç esas çok önemli darlığın çaresi bunlar yani darlıktan genişliği açılan kapılar bunlar. Tabiri diğerle Nahutiyetten lahutiyete açılan kapılardır bunlar. İnsan Rabbimizle de münasebette derinleşirken böyle derinleşmeli. Bu duygu ve düşüncelerini böyle bir ortaya koymalı. Evet, aksal gayete talip olmalı fakat davranışlarını ona bağlamamalı. Hocam, bu bahsettiğiniz duygu ve düşünce içerisinde olamamak Allah'la irtibatın zayıf olduğu manasına mı gelir? Yok yani siz her şeyi yaparsınız da bir külliye sebepler yerine getirildi. Muradi ilahi olmayınca illeti tamme yok demektir. Muradi ilahi olunca olur o. İlle de da cenaba hak mecbur değildir. Hazreti Hakk ona ve kimse cebriyle bir iş işletemez asla. Ne kim kendi murad eder vücuda ol gelir billah diyor. Daiy selam mayfarız. Ona zorla bir şey yaptırtamazsınız. O saygısızlıktır ona karşı. Onun öyle bir sorumluluğu da yoktur. O bazı batıl meslekler itizali öyle bir düşüncesi var. Allah, müsibî sevaplandırma mecburiyetindendirir. Müsibî cezalandırma haşa ve kella. Allah hiçbir şey, hiçbir mecburiyeti yoktur Allah'ın <gülüyor> Celle Celaluhu. Ve ma فِعُلُ نِسْلَةَ اَفْتِرَادٍ عَلَى الْهَادِ الْمُقَدَّسِ اِتْتَعَالِ diyor, Ali'l-Kârib ve'l-Emanis'inde. yapmak, maslahete en uygun ortaya koymak, Allah üzerine gerekli değildir. Allah neyi yapıyorsa, gerekli olan O'dur. Bu O bizi bağlar, O'nu hiçbir şey bağlamaz. Bu siz, bütün esvaba riayet edersiniz de yine o neyi murat buyuruyorsa o olur. Ne var ki Adet-i açısından siz Hakk'a kulluk eyleyince Allah kullarını mahrum bırakmaz. Siz vade vefada sadakat gösterince o da size teveccühte bulunur. Adet-i İlahi böyle cereyat etmiş. Adet-i sübhane. bu açıdan onu bağlayıcı bir şey yoktur ama fakat kullarını yanıtmaz Allah Celle Celaluhu. Burada her istediğiniz aynı ile olmuyorsa şayet mahzatınıza uygun değildir. Veya siz istemesini bilememişsinizdir. Hani duadan da misal verirken bir erkek evlat istiyorum mabete adasın diye ama İmratü İmranı cenabak Hazreti Meryem gibi bir kız evladı veriyor. E milyonlarca erkek evlada payıktır. Üstündür. Bu açıdan bazen istenen şey mahzata uygun değildir. Bazen de insanın dünya adına ısrarla istediği şeyler ya bu kadar böyle içten, yürekten, derince samimi isteğişe bakınca hani gitmişin adam gün bu sırlar dünyasında gördüğümüz bir şey vardı yani. Adam malı gitmiş, milki gitmiş her şey gitmiş, sarı öküz deyip duruyor yani. Hilena Batüya, o deli misin sen? Sarı öküz attı. Bırak sen sarı öküzü. Ben sana çok güzel şeyler, büyük şeyler vaat ediyorum. Senin yüzünü küçükten büyüğe çeviriyor. Minnacık şeyden kocaman, nam-ü tenayi şeye çekiyor. Onun için sen tutarsın işte dersin ki, böyle şu arılarım benim, bal versin falan. E o sana başka şey verir orada yani. Çok önemli şeylerdir. Hele ahiretin adına öyle şeyler lütfeder ki. Bakın, o da yani sırlar dünyasındaki birkaç kaç de yani şimdi yarıyor orada. Küçük şeyleri talep etmemek lazım. Allah çıldır Vaka biz ihtiyacımız olan küçük şeyleri de ondan talep ederiz. Her şeyi ondan isteriz de. Ama işte dualarda mutlaka yani esbabı tamam olunca meyssriyet olacak diye bir şey yok. O dilerse olur, hikmet olursa. Vallahi yaf yaf alım ayışa ve hüküm O dilediğini yapar, istediği gibi hükümde bulunur.